Perişan FM, Perişan FM. Türk Eradiyonu, Türk Eradiyonu, Türk Eradiyonu. Perişan F FM. Bu bölümdeki bazı konuşmalar gerçek hayattan alınmıştır. Bekin'le 5 ne 1K 4O 8Y 12 q, 12 12N <gülüyor> ne? neden nasıl için ne zaman kim kimle kime ne umu oha sana ne bana ne yu sana ne? Neden, neden, ne? Ömer Pekin'le 5N 1K 4O 8Y dinleyiciler Ömer Pekin'le 5 ne 1K 3D 4G 8Q 12W programına hoş geldiniz Türkiye malumunuz kritik dönemlerden geçiyor Geçen seçimlerde her iki kişiden birinin Uyunu alan PAK Parti hakkında kapatma davası açıldı dinleyiciler. Ne yok ya daha neler oha niçin nasıl kim ne hadi ya. <gülüyor> Ve bu kapatma davasını siyaset uzmanı hukukçu yazar çizer kızar bozar kapatır. Sabit Görüş konuşacağız. Hoş geldiniz ee, Sabit Görüş Bey. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk Ömer Bey. E, fakat az önce pak parti için her iki kişiden birinin oyun almış dediniz. Evet. Yanlış ve taraflı bir bakış. Bakın öncelikle bunu söyleyeyim. Niçin? Zira bakın, bak iki kişiden birinin oyunu almış demek yerine, bakın iki kişiden birinin oyunu alamamış demek daha doğru. Yani yani. Bardak misali Bardağı dolu tarafından değil, her zaman boş tarafından bakmak lazım, doğru değil mi? E, peki, peki e, Sabit Bey, öyle bakalım madem öyle. E, peki Sabit Bey, hemen şunu sormak istiyorum. Efendim, Avrupa Birliği yolunda ilerlediğimiz şu günlerde siz hala e, parti kapatılmasından yanasınız. Niye yanasınız, ne yanasınız? Kısaca 5N, 1K, 3B, 4U, 8D, 9Ş. Yani ne, neden, niçin, niye, nasıl, kime, ne? Hadi ya, yok ya, kapatma mı? Yok daha <gülüyor> Bak Ömer Bey. Evet. Halk Parti kayıtsız şartsız kapatılmalıdır. Niyet ettik Allah ve CHPP'nin iktidarı için Palk Parti'yi kapatmaya. Evet. Peki peki bu partinin niçin kapatılmalıdır? Niçin? Bakınız bu hükümetin bir şube müdürü devlet dairesine girerken önce selamun aleyküm diyor. Evet. Selamun aleyküm diyor. Memur da cevaben aleyküm selam diyor. Diyor. Bakın bak ama bitmedi daha. Ardından... Ardından ardından memur müdüre nasılsınız diye sorunca müdür de memura e, bakın sıkı durun ne diyor? Ne diyor? Hamdolsun diyor. <gülüyor> hamdolsun diyor. Hamdolsun diyor. Evet. Evet hamdolsun e, diyor. I, ne var bunda yani günlük hayatta çok kullanıyoruz bunu. Sabit Bey nasılsınız deyince hamdolsun denir. Siz bana sorun lütfen nasılsınız diye. E, nasılsınız efendim? Hamdolsun iyiyiz. Siz nasılsınız? Elhamdülillah ben de iyiyim efendim hamdolsun. E, bakın siz bile hamdolsun dediniz. Hatta elhamdülillah bile dediniz. <gülüyor> Şimdi bakın ben, ben kazara dedim. Boş bulundum boşuma dek geldi. Ama devletin bir müdürü boş bulunamaz. Hamdolsun Arapçadır. Evet. Arap varsa şeriatla yönetilir. E şeriat nedir? Nedir? Din devletidir. O yüzden hamdolsun ifadesi din devletine giden yolda önemli bir basamaktır. Tehlikenin farkında mısınız? Peki, peki siz... Siz Sabit Bey, siz bir yere gidince nasıl selam veriyorsunuz? Efendim ben merhaba diyorum, merhabayı tercih ediyorum, merhaba dostlar diyorum. E, merhaba da Arapça? A A Arapça mı? Ee, şey, o zaman e, ben selam diyorum ya. Evet, se selam diyorum ben. <gülüyor> o da Arapça, hem de köküne kadar. <gülüyor> Yapma ya. Ee, ben ben ne diyordum ya? Ben ha ben ben ha tamam. Ben ben ne haber lan diyorum ben. Evet, ben ben genelde naber lan derim. Naber lan? Naber lan, evet. Naber Allah lan? Allah. Ya. Ee, ee, sonra? Ba bakın, bakın. Kulağa da hoş geliyor naber lan. Evet. Naber lan? Efendim, bu konu yeterince fazla uzadı. Bence daha fazla uzatmayalım. bu olayına dönelim. Ve bir an önce PAK Parti'yi kapatalım. Zaman kaybetmeyelim yani. Tamam, peki. Buyurun, Sabit Bey. Efendim, nasıl ki... ...türban tartışmalarında devamlı olarak biz şunu diyoruz. Ne diyorsunuz? Eee, biz aslında türbana karşı değiliz. E benim anneannem de turban takardı. Diyorsunuz. Evet. Öyle diyorum. Diyor, evet. Aynen onun gibi şimdi de ben ne diyorum? Biz aslında parti kapatmaya karşı değiliz. Benim anneannem de parti kapatmaya karşıydı. Öyle diyoruz. E evet öyle diyoruz. <gülüyor> Kapatma olayına gelince evet PAK Parti kapatılmalıdır. Niye? Çünkü bakın çünkü PAK Parti döneminde dikkat buyurun bakın buraya dikkat buyurun. Tespih satışları artmış. Tespih satışları artmış takke ve seccade kullanımı ise hat safhaya ulaşmıştır. Takke teşpih... Te... Aynen. <gülüyor> hat safhaya ulaşmış efendim. Takke demişken şunu da ilk defa burada açıklayayım. Bakın ilk defa açıklayayım. Açıklayın. Herkes beni dinlesin. Dikkat buyurun. Ee, bu hükümet zamanında PAK Parti'ye oy verdiğini saklamayan yönetmen herkes tanıyor kendisini. Sinan Çetin tarafından Maskeli Beşler filmine inat Takkeli Beşler diye bir film yapılmıştır efendim. Takkeli tak, Beşler tak, diye evet. Bak kaldın orada kilitlendin sen de şaşırdın. <gülüyor> Takkeli Beşler diye film yapılmıştı. Allah Allah. e ee? Ömer Bey konusu da şuydu. Konusu da şuydu. Takkeli Beşler denen beş kişi din devleti kurmak için banka soyuyorlar. Ve soydukları her bankaya kendilerinin bir işareti olarak da takya bırakıyorlar efendim. <gülüyor> Takke <gülüyor> tak, <ki> bırakıyorlar. Takke <gülüyor> tak bırakıyorlar evet. Ya ya bu film ne zaman çıktı haberimiz olmadı hiç. Çıkmadı ama çıkacak. Yakında. Coming Soon. Kamiksun. Kamiksun evet yakında demek. İngilizce efendim. <gülüyor> ama ama yani şimdi Sabit Bey... Yani sizin bu yaptığınız doğru değil efendim. Daha olmamış, meydana gelmemiş... Bir şeyi olmuş gibi göstermek... Hukukla bağdaşmaz. Lütfen Sabit efendim, Bey. Olacakları önceden görmek bir hukukçunun... Vazifesidir. Ve buna... Öngörü denir. Öngörü. Öngörü denir. Efendim sonra bak... Sonra bakınız elimde... elimde son iki yılın çarşaf satış rakamları var. Palk Parti döneminde... Bakın bakıyorum... Ee, çarşaf satışları patlama yapmış acayip bir şekilde. E peki buna ne diyeceksiniz efendim? Çar, çarşaf mı? Evet çarşaf. İşte belgeler top parti dönemde satılan çarşaf sayısı tam iki buçuk milyon. İki buçuk milyon iki çarşaf. İki buçuk milyon çarşaf satmış. Allah Allah. İşte Türkiye Yatak yorgan ve Çarşaf İmalatçıları Konfederasyonu'ndan aldığımız çarşaf satış raporları. İşte bak oku. Okuyalım. İki milyon adet çarşaf satıldı. Satılan çarşafın farkında mısınız? Ama, ama ya Sabit Bey Allah. Ya kardeşim yani, yani. yani? Sa ama Sabit Bey yani yapmayın. O çarşaf başka çarşaf bu başka çarşaf. Sizin dediğiniz yataklara serilen çarşaf. Nevresif takımı gibi bir şey. Yani kamuoyunu yanlış yönlendiriyor Ya mi? Ömer sa Bey fark etmez. Fark etmez çarşaf çarşaftır ya. Yataklara serilen bu çarşaflar yeri ve zamanı geldiğinde... ...ülkenin çağdaş kadınlarına zorla giydirilmeyecek mi? Giydirilecek. E kadınların bacaklarına kezzap dökülerek... Din devleti kurulmayacak mı? Kurulacak. Din devletinin farkında mısınız? Siz de saçmaladığınızın farkında mısınız? Ömer Bey siz uyuyun. Uyumaya devam edin. Hatırlar mısınız? Arabesk şarkılar söyleyen acıların kadını Bergen diye bir kadın sanatçı vardı. Evet. Hatırlar mısınız? Yüzü yaralıydı hani. A hatırladım ya yani, ben acılar kadınıyım diye de şarkısı vardı. Hatta söyleyelim beraber. Be söyleyelim beraber efendim. Bir iki üç yıllar ben yılı dert yolunda ne hiç ne de, de, de sonuncuyum. <gülüyor> Kahrediyor <gülüyor> hayat beni ben, ben acılar, acılar kadınıyım. kadınıyım. Ben acılar kadınım. Peki yüzü niye yaralıydı? Kocası kezap dökmüştü. Niye kezap dökmüştü? Bilmem. Çarşaf giymedi diye. Hadi canım. Evet. Bergen'in kocası o zamanlar efendim PAK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Evet. Bunlar bir barda tanışıyorlar efendim. Adam seni bu hayattan kurtaracağım diye Bergen'i pavyondan alıp eve kapatıyor. Bakın eve kapatıyor. Sonra da çarşaf giymedi diye basıyor yüzüne Kezzab'ı. Basıyor yüzüne Kezzab'ı. Basıyor Aa, yüzüne Kezzab'ı. Tamam evet. Ya böyle giderse bakınız efendim yarın bugün Sezanaksun'un. Aksu'nun. Acıda Pekka'nın, Kibariye'nin ve daha nicelerinin suratında çarşaf giymedi diye ke e kezzap e izleri göreceğiz efendim biz. <gülüyor> dinleyiciler Ömer Pekin'de 5N, 1K, 3R, 13X, 8Y, 14 ax X artı B programında bir hukukçudan Pak Parti ile ilgili e beraber ve solo iddialar dinledik. Ve bu arada e dinleyiciler süremiz bitmiş Sabit Bey. E programı kapatmak zorundayız Ne e e Ne demek efendim? Hay kapatalım. E Darısı Pak Parti'nin başına yani. E Evet dinleyiciler gelecek bölümde devam edeceğiz ee, inşallah e, sabit görüşmeyi şimdilik katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah efendim ya esas biz teşekkür ederiz yani. Bu arada e, sabit bey aslında teşekkür de Arapça biliyor muydunuz? E, öyle mi? Evet. E, Türk ya e, tüh estağfurullah o zaman biz e, teşekkür etmeyelim şey yapalım e, sağ olun diyelim biz. Evet sağ olun e, ama o da şey ya sadece bir kelime değil mi? E, o zaman biz şey yapalım hani, e, ne demek efendim rica ederiz rica ederim yani. Allah Allah bu da Arapçı oldu <gülüyor> Ömer pekinle ne? 5 n 1 k 4 o 8 y 12 q 12 q 12 <gülüyor> ne? Neden nasıl için ne zaman kim kim ve kime ne umu oha sana ne bana ne yuh Çüş Sana ne yuh Neden ne der Ömer pekin ne? 5 n 1 k 4 o 8 <gülüyor> y Radyonu, Türkiye Radyo'nun, Türkiye Radyo'nun, Türkiye Radyo'nun, Perişan Efe'ndi. Bu bölümdeki bazı konuşmalar gerçek hayattan alınmıştır. Perişan Efe'ndi, şimdilik kadar Perişan Efe'ndi her gün 7, 10, 15, 20 24 saatlerinde yanılacağı ya, Dünya Radyo'da. Yazan ben Ömer Pekin, oynayanlar ben Ömer Pekin, Mustafa Sarıtaş, teknik yapım ben Ömer Pekin. <gülüyor> dinleyin, dinleyin çünler. Perişan FM'e ulaşman için Peri San, San Femme et, et Dünya Koptere FM et, et Dünya, dünya FM et dünya dünya